sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr umuri ve ve ve A'adana Allahu ve Allah fiz'i sülb ateşten Amin. Evet. Dünkü sohbetimizden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 mutlak şu başlık halinde cekber şeklinde zikrettiğimiz birisinin altındadır. Onunla alakası vardır. Onu getirip aynen bir püzörün parçaları gibi onu oraya yerleştireceksiniz. Dinledikçe geçmiş dersleri mevzuyu, meseleyi alıp bu başlığın hangisinin altında olduğunu tespit edip yerleştirdiğinizde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 tırnak arası diyoruz. Neden böyle yaptığımızı derslerde izah ediyorum. Üçüncü okun altına ise tevhid dedik. Din ise sohbetin akabinde nereye kon konacağını kendi kendine gösterecektir dedim. Dünkü sohbetinde Şimdi kulluğu geniş tarifiyle en başa koyduğumuza göre eyleme dönüştüğü üç noktayı gösterince kulluk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 biz dünya hayatıyla ahiret hayatını ayırırız. Doğru mu? Bir dünya hayatı vardır evet. burada. Öldükten sonraki bir ayı başka hayat vardır. Buna da ahiret. Bir sonraki hayat diyoruz. Bunu derin göstererek insanların dünya işleri, ahiret işleri diye ayrım yapması da sakat bir düşünce. Eğer az önceki kulluk tarifini, dünkü kulluk tarifiyle hareket ederek gelirseniz Dünya ahiret hayatı diye bir taksimat var. Ama dünya ve ahiret işleri diye bir taksimat yoktur. Dünyada hiçbir iş yoktur ki ahiretteki hayatımızın sermayesi olmasın. Buradaki yatırımı olmasın. O zaman dünyada ne yaparsak yapalım asalat tipli miskin yapıdaki Müslümanları düşünün. Herhalde tasavvuf eğlini kastettiğini biliyorsunuz.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 El de bir fidan olsa onu dikmeye çalışın. Şimdi anlat bakayım bana edin. Kıyamet kopar olsaydı düşün. Ne düşünürsünüz? Yine Kur'an ve Sünnet'in etrafında kıyametin dehşetini anlatırken saçı sakal saç ve sakalı ben beyaz olacak diyor korkudan. Hanile kadın çocuğunu düşürecek diyor. Yanında sağında solunda kadın erkek kimin olduğunu düşünemeyecek bile diyor. Şimdi kıyametin tasviri bu Kur'an'da. Dinleyin. Evet. Kıyamet kopar olsa, az önceki sabahki deprem hatırladınız değil mi? Çok evet. Bunun daha dehşetini evet. de gördü bu insanlar. Evet. O hengamede kim elindeki bir fidanı, çoluğunu çocuğunu düşünür? Kimsiniz?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 o diktiğimiz ağaç sadece yeşil yaprak verse, kuryana kadar bize istikfar ediyor. Onun gölgesinde birisi gölgelense, bize sevap yazıyor. Onun meyvesinden birisi yese, bize sevap yazıyor. Ya bu değerli dünya ile ilişkimiz en son dakikaya kadar sürmelidir. Bu bir hayır olabilir. Söylediğiniz bir kelime olabilir. Diktiğimiz bir ağaç olabilir. Binaenaleyh. Neden bunu örnek veriyor? Bu hadis basit mi? Vallahi ben size 10 tane vakıf ve kuruluş sayarım. Bu hadisin vermek istediğini bu insanlara yaşatabilmek için. Tema bak bunu kurmuşu nedir? Yeşillerinki nedir? Avrupa'daki ekolojistler nedir? Erozyona karşı mücadele nedir? Hepsinin temelinde bu hadisin bize dermek istediği şey yatır ya. Bizim bir tema bak bu kurmamız gerekmiyor. Yeşilliği koruma, tabii değerleri koruma bak bu kurmamız gerekmiyor. Allah Resulü'nün söyledi bu hadis bize yetiyor.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 Tefsiri sadedinde gelen hadisi sif sıratus sahyada zikreden, ama fıtrata orada bir buçuk sayfa değinilmiş. O sanki buna değinmenin biraz zorlu olduğunu hissederek bu ortamda yaşadığı için hissederek kanaat etmiştir. Geçmiş kitapları karıştırdığınızda fıtrata hakkındaki gelen nasları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 kıtri bir değer olan şu iletişim, konuşma. En çok konuşulması gereken coğrafya parçası neresidir? Ispat istedin ya. Evet. Türkiye'dir. Evet, bozu, bozu. Yeryüzünde hiçbir topluluk yoktur ki dili. Geçmişten bu yana tahrif edilen bir toplum. Bizden başkasını gösteremezsiniz. Osmanlı bile bunu yapmış. Halk edebiyatı, divan edebiyatı diye ayırmış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 O zaman bu dilin, fıtri bir değer olan dilin en çok konuşulması gereken toplumu kimmiş? Maalesef bu toplumdur. Ve dar bir çerçeve içerisinde kulluğu anlayan, tek örnek gösterilecek toplum bizim toplumdur. O zaman biz geçli, geçmişten bu yana süre gelen bir erozyon, yıprama, erimeyle karşı karşıya kalmışız. Ha, Neden kalmışız?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 her dünyaya gelen fıtrat üzere gelir. Nedir? Yani mücehel bir şekilde gelir. Donatılmış bir şekilde gelir. Bu ifade garip mi size? Hayır. Değil. Her yaratılmışın varlığı, tabiatında bunu görürsünüz. Bir kuş düşündüğünüzde uçmayı nerede öğrendi dersiniz? Yumurtadan çıkıp belli bir devreden sonra anasının alıştırdığını görürüz değil mi biz?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 Zamanımızda muasır ifadesiyle zaten buna biz beşeri müşterekler diyoruz. İnsani müşterek değerler diyoruz. Din karşıtları bunun adını imanizm kelimesi altında toplar. Beşeri değerler diye. Bu aslında insanlığın müşterek değerleri ama inancın malzemesidir. Küfrün değildir. Maalesef imanist düşünceye sahip insanların hep şu an küfür cephesinde olan insanlardır.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 yani fedakarlıktan bahsettiğini de şefkatten, merhametten e ben müşterek değeri olarak senin sahip olduğun her şeyin onda olduğunu da anlamışsan, bunlar birbirimizle anlaşabildiğimiz şeylerdir. Neden bazıları diyorlar, sevgi müşterek değerimiz? Sevgiyi mü ilan ediyorlar? Hem de bu baş olarak başına Celalettin'in e onu oturturlar. Neden İslam oturmuyor?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 o yümeccisâni, o yüşerrikâni. Gazi nerede? Yene kadar. Gerçekten. gerçekten. Dernektekiler tüyüyorlar teker teker. İki evet. kişi var. Hocam, buradan telefon geldi. Aşağı İki kadar. İki kişi var. Hepsi tüymüş. Heh. Ee, çocuk fıtrat üzere dünyaya gelip teciz edilmiş olduğu halde, anası, babası onu. Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir ve müşrikleştirir diyor. Bu ne anlam taşıyor? Mükemmel gelen bir insanı tecihizatıyla, donanımıyla anası babası ne yapıyor? Onu bozuyor. Ana baba bozmada başlangıç olarak ilk. Ama devamında insanlar ana babadan kastı onunla başlar,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 insanlık daha Adem'in belindeyken onlardan misak aldı, söz aldı diyor. Bu söz ne? Geleneksel İslami eğitimde hani Kavluderadan beri Müslümanı derler ya, bu anlamla alakası yok ama anlatmak istedikleri o vaka daha ruhlar alemindeyken ki bu dersi fıtrat derslerinde defalarca dinlediniz. Bu insanlığın genel anlamda ilk sorumlu olduğu şey neymiş Necmi?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 Ve bizim mazereti tevkifcilere dönük anlatırken mazeret umuman şey, cehalet özürdür. Ama herkede, her yerde, her meselede değil derken bunun birinci ifadesi genel anlamıyla ma cehalet mazerettir sözü burada geçiyor mu? Burada geçmez. İkinci misaka kadar katiyetle ve cehalet mazeret değildir. Neden? Çünkü biz bunların cahili değiliz. Sevmenin cahili var mı? Korkmanın cahili var mı? Yoktur. O zaman bunların bilgisi içerisindeyiz. Hatta 2. Nisak'ta istiza, alay etme gibi bir olay vardır. Allah'la, Resulü'yle, ayetleriyle alay etme. Bunda mazeret var mı? Hatiyetle mazeret yok. Neden? istihzanın, alayın, küçümsemenin ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan var mı? Katiyetle. <gülüyor> Fıtraten bu vardır. Yani ikinci misak devresinde olmasına rağmen katiyetle istihza, dinlen alay etme, dini bir değerler alay cehalet değildir ve özür de değildir. Kabul edilmez. Birinci misakın sorumluluğu bu e, kutratan dünyaya gelirken sahip olduğumuz değerlerin sorumluluğu birinci misak çerçevesi içerisindedir. Bunun için dün attığımız başlığı tekrar bunun üzerinde tekrarlarsak insan oğlunun fıtratı, tabiatı, garizetul fıtriye diyoruz biz buna bir Rabbin varlığını, bir yaratıcının varlığını kabul edecek istidat ve kabiliyet üzere yaratılmıştır. Eğer bunu Hissetmeyecek kadar ölü bir toplumdaysa kendine taştan, ağaçtan bir şeyler yontar, totem dediğimiz onun karşısına gider kulluk yapar. Neden insanda kulluk dediğimiz bir eylem, yani eğilim vardır? Bunu birilerine takdim etme zorundadır. O toplum ne kadar dürüst kalmışsa yaşadığı toplum, o dürüstlüğü koruyabildiği kadar korumuştur ama Koruyamak, ortam da olsa yine o kulluk eylemini en adına bir totemin karşısına gidip takdim ediyordu sergiliyordu. Neden? İnsan bir kul olarak yaratılmıştır. İstese de istemese de, hoşuna gitse de gitmese de insanoğlu tav'an ve kerhan. İster, ister istemez kuldur. İstemesi hayırınadır. İstememesi de ona bir e, selamet getirmiyor. Hatta bunun için şunu deriz ki, bir tek ilaha kul olmaktan yüksüner. Bunu anladınız mı? Yerde gökte iki ilah olsaydı yer gök fesade uğrardı diyor. Bir tek ilaha mı? Efendiye mi? Efendilik, kölelik daha kolaydır. İki tanesine mi? Birine. Bir ilaha kulluktan yüksünen, birçok ilaha kul olma zorunda kalır. Bunu anladınız mı? bir tek Allah'a kul olmaktan yüksinenin, bakın onlarca ilahı vardır. Karısı kuldur, parası kuldur, elbise kuldur, idarecisi kuldur, hepsinin kuludur. Kuldur dedim affedersiniz. Onun mabududur yani. İşte geçmişte çok ilahlılık nefumu da bundan doğmuştur. Çünkü insanlar fıtratındaki her bir değeri bir başka ilahın kulluğunda ancak kendisini tatmin edebilme yolu bulmuştur. Hatta İslam'ın ikinci misak devresinde de sabahleyin Tavhan'ın sohbetindeydi. Geçmiş dalalık fırkalarını anlatırken onlarda bile Allah'a korkarak kullukla severek kulluğu ayırt iki ilah çıkıyor. Geçmişte Savaş tanrısı, aşk tanrısı, bereket tanrısı hep ayrı ayrıydı. Neden? İnsanlar korkuyla sevmeyi tek ilahın kulluğunda toparlayamadıkları için. Ve Allah'ın dışında da hiçbir ilah yoktur ki korkuyla sevgiyi aynı ilahın kulluğuna takdim edebilesin. Onun için ayırmışlardır. Korktuğunu sevemiyor sevdiğinden de korkmuyor. Halbuki biz Allah'ın kulluğunda onu hem sevmesini bilmeliyiz, hem de korkmasını bilmeliyiz ve bu bir dengeyle hareket etmelidir. İkisinden birisinin dengesizleşmesi kullukta ne anlama gelir? Ya korkuyla ona kul olacaksın. İkinci da bu haricilikle sonuçlanır. Eğer sevgi de ağır basarsa bu da irca ile sonuçlanırdır. Aynen iki ilah edilmenin yansımasıdır sanki bu, aksetmesidir. Ama biz bunun bazen farkında olmayabiliriz. Adam diyor ki bir görevine binaen şu an şu ibadeti yerine getirme zorundasın. Ya ben emir kuluyum. Sen önce Allah'ın kulusun. Emir kulu sözü Türkçe rastgele mi oluşturulmuş bir kelimedir? Ben bir valinin emir kulu bir komutanın emir kulu olmadan önce ben Allah'ın kuluyum. Öyle mi? Ama insanlar emir kulu olduğunu iyi biliyor. Demek ki kulluğu anlıyorsa Allah'ın kulluğunu da anlamadığından terk etmiyor. Ona o ağır geldiği için bunu yapıyorum. Bu da hep fıtri değerleri yakalamakla başlayan şeylerdir. Fıtraten dünyaya gelişimiz, mücevhez olarak gelişimiz, sabahki destede dediğim gibi her insan Allah'ın buyurduğu gibi fe'elhemaha fujuraha ve Allah her nefse itaatini isyanını ilham etmiştir diyor. Ne anlama gelir dedik sabahleyin? Vicdan. Bunun başındaki de gitti. Vicdan. Vicdan. İzmirli'ler birisi daha gitti sizden demekten. Ha ben o da Ha değil mi? Bu vicdandır. Ne anlama gelir insan fıtraten, fıtri bazdaki, kumluk eylemindeki iyiliği, kötülüğü, hayrı ve şeri ayırt edebilecek bir istidat, kabiliyet sahibidir. İman ikinci merhalede değildir yani. Orada Kur'an ve sünnet, neye iyi diyorsa o iyidir. Neye kötü diyorsa o kötüdür. Orada o hoşumuza gitse de gitmese de kabul etme zorundayız. O zaman fıtrat diyeceksiniz. Bu başlıkları atacaksınız. Fıtri değerler, Birinci misak sorumluluğu, sonra bu değerlerin varlığı çekildik. İnkişafı bizim sorumluluğumuzdadır. Ta ki bunu biz bu merhaleyi nereye kadar götüreceğiz? Hakan? Dinlemiyordun. Nereye ha, kadar götüreceğiz? Nereye kadar? İkinci misaka muhatap olana kadar selim bir şekilde götürmemiz gerekiyor. O ana kadar bunun sorumluluğu vardır. Burada şimdi sorumluluk dedik. Sorumluluktaki iki asıl unsur vardır. Bizde nedir? Mükellef kime derler? Abdülhalim. Ya vergi mükellefi mu? o da aynı anlamda. Sorunlu olacaksınız. Ya ben bunu Türkçesini deyin demedim. Mükellef Arapçası mesela sorunlu mesela Türkçesi. Mesela. Sorunlu ne demek diyeyim? Mesela. Ne zaman başlar? İki şartı var. Akıl ve balik olmasıdır. ve balik olmasıdır. Bunu anladınız? Balik olma belli, önemli değil. Erkeğin ve kadının büluğa ermesidir. Hangi yaşta? Yaş tahdidi var mı? Yok, yok. yok. Bizim memleketimizde 10-12 on, on ile 15'tir. Yemen'e, Ekvator'a doğru gidince 8 ile 10 arasıdır Bu ne anlama gelir? En basit tarifiyle ile, değerlerle ne anlama gelir? Ne anlama gelir Hakan? Değişken bir gösterimi. Ne anlama gelir Abdullah o yaştan itibaren artık kulluk borcumuzu yerine getirmeye sorumluluğunu almamız Heh. bundan önce ya sorumlu tutulacağımız şeyleri bu ana kadar öğrenmiş olmamız gerekmez mi? asıl bu şimdi hemen bali oldun ertesi gün hesaba çekilmeyeceksin hesaba çekileceğin şeyleri bu devreden önce öğrenmiş olman, öğretilmiş olması gerekir o insana Aha daha bizde 20 yaşına da çocuk diyorlar. Bu insanların toplumda hayatlarını ne kadarla kastettiklerini anlayabiliyor musunuz? Eğer bir insan sorumlu olarak 13 yaşında bir erkek ve kadın oluyorsa, 20 yaşına kadar ona çocuk diyorsanız, yedi seneyi katletmişinizdir. Bu yedi seneyi 70 milyona çarptığınızda ne yapar biliyor musunuz? Biliyor musunuz? İşte milli geri hesap ederlerken böyle hesap ederler. Bu kadar senemizi katleden bir sistemin içindeyiz biz. Siz bunun farkında olun, olmayın. Hiç önemli değildir. Eğer üniversitede dört senede verilen bilgi, üç senede bir insana veriliyorsa bir senesi nedir? İsraf. Üç milyon üniversite talebesi varsa, üç milyon seneyi harcıyor bu sistem. Avrupa bunu anladı da üç seneye indirdi biliyor musunuz fakülteyi şimdi? 3 senede Üç senede verileceği aya, dörde yaymak israftır. İlkokul beş seneyken o bilgiyi inanın ben bir çocuğa iki senede veririm. Bu ispatı çok kolay. Ben bunu kendi çocuğumda denemişimdir. İki senede verilen bir şey üç seneye yaydıysan bu toplumun gençliğine kıyın üç sene 14 milyon ilkokul çağında çocuğumuz olduğunu biliyor musunuz? ile çarptığınız ama 42 milyon sene ederdi. Dünyanın yaratılışını hipotezlerle ölçecekleri yerde şu kaybettikleri seneler daha dağıtıldığı olmuş olurlar. Ne demekmiş demek ki buluğa erme sorumluluğun başladığı an sorumluluktan önce bu çağdan önce sorumlu tutulacağı şeylerde eğitilmiş olması gerekir. Yani şu anki bizim sunduğumuz tezle toplumdaki yaşadığımızı kıyaslarsak, ya Ebu Said sen cüce bir toplum mu? tasvir diyorum. Cüce değil. Küçükken büyümüşler. Küçük ama adam olmuş. Küçük ama hanım olmuş. Küçük ama ana olman namzeti olmuş. Küçük ama baba olman namzeti olmuş. Bu değerlerin ona verilmesi gerekir. Fıtrata ters takılamazsın. Bu ne anlama getiriyor? Bu toplumda evlenme çağını aşağıya çekiyor, doğru mu? Neden evlenme zor geliyor size arkadaş? Küçük yaştaki insanlara evlenmeyi tavsiye zor da zinaya, fuhşa teşvik etmek kolay mı? Ben evlenmeye, meşruluğa sevk ediyorum ama sen fuhşa, eğer karşı cinse ihtiyaç duymuş olan bir insanın kadın erkek ihtiyacını meşru bir şekilde giderme hakkı tanımazsanız bunu ister istemez gayrı meşru gündeme getirir mi? Hepiniz bir gençlik çocukluk devresi yaşadınız. Kadın erkek bu fark etmez. Biz toplumun ifsadını değil, toplumun salahını istiyoruz. Allah'ın dini de bu değerler üzere zaten kurulmuştur. Değerleri korumakla hareket etme, etmekle biz emrolunmuşuzdur. O zaman bu sorumluluğu bir çerçeve dahiline aldığımızda bence ne kadar tevhidin üzerinde duruyorsak, ne kadar imanın üzerinde duruyorsak, fıtratın üzerinde durmamız evlâ benzer biliyor musunuz? bir binanın temelleridir fıtrat. Fıtrat bozuldu mu? Fıtratın selimliliği gitti mi? Sabahleyin üç merhalede bir ifade zikrettim. Neydi? Selim bir fıtratla ancak, Abdülhalim? Selim bir fıtratla ancak, Salih bir iman, he? Sahip bir iman gerçekleştirebiliriz. Sahip bir imanla da ancak, Halis, halis, halis. halis bir tevhidi gerçekleştirebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Selim bir fıtrat aşağıda. Sahip bir iman üstünde, halis bir tevhid onun üstündedir. Tevhid, isim ve sıfatlarda tevhid. Tevhid, tevhid. İma sahip bir iman yoksa tevhid meyinden bahsedeceksin. Biz tevhid de te insanlar olarak. Tevhidi kabul etmiş insanlar olarak. Bazen, onu ne kadar anladık, ne kadar yaşıyoruz sözünü duyuyorsunuz değil mi? Tevhiddeki arıza, imandaki arıza da arızadan kaynaklanır. İmandaki arıza, fıtrattaki arızadan kaynaklanır. Sabahleyin yalan meselesinde bunun örneğini vermiştim. Anlaşıldı mı? O zaman, fıtrat birincidir. Akıl olma, balik olma sorumluluktur. Aklın bu sefer burada görevini, sınırlarını çizme zorundasınız. Neden? Neden? Neden? Aklın fıtrattaki görevi nedir dedik Abdülhalim? Aklın fıtrakteki görevi ne? İdrak, İdrak etme anlamadır. Kur'an'a dönün. fıtri olan bütün meseleler insanın idrakine havale edilir. Devenin yaratılışını görmüyor musunuz? Dağların nasıl kasık gibi çakıldığını görmediniz mi? Semanın bir kubbe gibi direksiz çatlaksız. Nasıl size kurulduğunu görmediniz mi? Koskocaman arzı, yeryüzünü öldükten sonra Allah nasıl diriltti görmüyor musunuz diyor? Hep aklam hitap ediyor. Evet. İşte İşte fıtratta aklın görevi idraktır. Ha, birinci misaktaki sorumluluk aklın varlığı ile gelir. İkinci misaktaki sorumluluk yine akıl, akıl olma zorundasın dese kalem kaldırılmıştır. İkinci misakın başlangıcı nedir? Bir Resulün gelmesi, nebinin gelmesi ve vahyin ulaşmasıdır deriz. Bunu anladınız mı? O zaman birinci misak, ikinci misak sorumluluğunun arasını aklın buradaki görevini ve fıtri değerleri iyi yakalamış olmak gerekir. Şimdi vahyin gelişi ve bir nebinin gelişi ikinci misaktır deriz. O zaman okun birisini bitirdik. İkinci sıra geçtiğimizde başlıkta iman diyoruz. İmanın kelime anlamı ile istilahi anlamını derslerden dinleyen var mı? Dala. Tabi. Dala bile şimdiye kadar bunları dinlememizde size hoş görülür. Kim kaldı İzmirli? Sen İzmirlisin. Dernekten değilsin. Ne ne şöyle... Nedir? L -l manası... Güven Güven teslim olma. Teslim Güven teslim. Ah, Neymiş anlamı? El iman kelimesinin luvat emine kelimesinden müştaktır. Emine ise nedir? Güvende olma, emniyette olma. Aynen emine zeydun dediğimiz gibidir. Bunu anladınız mı? Ha. Bunu Geçişli yapmak için lazım bir fiildir. Geçişli yapmak için, bunu belki anlamayacaksınız birkaçınız müstesna. Geçişli yapmak için, e, sulaş Mezitlerin birinci nevinin birinci babına götürürsün. Orada ne yapıyorsun tala? Bir, oradaki ziyadeli kemze midir? sulaş Mezitlerin birinci nevinin birinci babının alameti ne? Hı. Muhammed ve an ykon maddihi ala arbete ahlifin b zyadeet lamzeti doğru mu önüne bir lamzeni geldi doğru mu Tala. ne oluyor bu sefer iki hemze yan yana geldi mi birisi elife çevrilir Net olarak kılınır âme denilir bu da mütedde bir fiil olur ne anlama geliyor ve âme min onları korkudan emin kıldan bu bizi bir yere kadar alakadarır der, gerisi istemez. O zaman ıstılahi anlamına geldiğinde bunun anlamı tasdik. Yani yalanlamanın zıttıdır deriz. Doğru mu Abdülhalim? Evet. Yalanlamanın zıttı. Buna ne dilimiz ne? Yusuf suresindeki ayet-i kerime, Tövbe suresindeki ayet-i kerime. Aynen Yakup aleyhisselam Yusuf'u çocuklarıyla yolladığını götürdüklerinde onlar yaptıkları hileyi yapıp geri geliyor. Tabi Kur'an okuyorsunuz değil mi? Ne dediğimi anladınız. Geri gelince işte ne e, işte Yusuf'u eşyalarımızın başında bırakmıştık oynarken ya oynasın diye geldik baktık Yusuf'u kurtulmuş. Babaları Yakub Aleyhisselam'a bunu deyince Yakub Aleyhisselam onlara nasıl bakıyor? İnanmıyor. Zaten diyorlar çocuklar, "Vema enta bi mu'minin lana ve lev Zaten biz doğru da söyleysekten bizi tasdik etmezsin yalanlarsın. Demek ki imanın ıstılahi anlamı tasdiktir burada. Bunu anladınız. Daha bunun gibi لَا تَعْتَذِرُوا لَمْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ min مِنْ اَخْبَارِكُمْ Hiç özür beyan etmeyin. Allah sizin hilelerine bize haber verdi. Biz size inanmayız. Tasdik etmeyin. O zaman iman tasdik anlamındadır. Bu Tebuk Harbi'ne gitmeyenler için söylenen sözdür Tövbe Suresi'nde. O zaman iman neymiş? İman yazdık buraya. ikinci okun altındakine. Ondan sonra şöyle bir düz çizgi çizdik. Bu sefer yine üç ok çıktık. Birisine et o bil kalbi dedik. et o bil lisan dedik ikisine. Üçüncüsüne de et-tastiku bil cevarih dedik. Bunu anladınız mı? Aynen sabahki çizdiğim şemayı çiziyorsunuz. Onun üstüne el-imanı diyorsunuz. Altına imanın tarifini lügat ve ıstılayı geliyor. Onun altına bir çizgi çizip üç ok çekiyoruz. Birinci okun altına ne diyoruz? Dille, tastik. Et tasdiku bil kalbi. kalbi tastik. tastiku. Et tasdiku bil lisan. Dille, tastik. Et tasdiku bil cevari. <gülüyor> yani kalple <gülüyor> tasdik, dille tasdik ve cevari azalar ile tasdik diyoruz. Her ne kadar kalp ilk de olsa neyle başlıyoruz biz? Dille başlarız. Çünkü bizden ilk istenilen şey nedir? Kulu amennâ billahi. Ayette deniliyor ki, deyin ki biz Allah'a inandık. Bizim dilden bunu söylememiz isteniliyor, doğru mu? Ama bakıyorsunuz iyi bir Kur'an okuyucu, okuyucusu iseniz, dilden iman etmemiz istenilirken bizden, bak ne diyor şimdi Kur'an'da? Ve minn nasim <Sessizlik> yaqoolu amen bilallahi, ve bil yom alaakhir, ve bi insanlardan öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe inandık diyorlar ama onlar inanmamışlardır. Az önce deyin ki Allah'a inandık sözüyle. bunlar arasını nasıl birleştirirsiniz? Tastik etmemişler. Ha? Tastik etmediler. Tastik. Tastik. Alam ne anlama gelir? İlk yani. anlamanız gerekenle Birincisinde قُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ yani dille tasdik etmek yeterli değil. Deyin ki Allah'a inandık. Yeterli değil. Dinle ama Allah'a inandık diyorlar, bu insanlar. Ahirete inandık diyorlar. وَمَهُمْ bir Muminin Onlar inanmamışlardır aslında değil mi? Ne, ne anlama geliyor? Bunu söylemek yeterli değil. İman kalplerine yerleşme. Bakın, demek ki bu dili geçersiz kılan bir şey var. Geçerli kılan bir şey var ki o yerine getirilmedi değil mi? Demek ki yalnız başına bizden istenilen dilen söylemek değil. Sadece dilen söylemek yeterli olsaydı, Allah'la ahiret güne inandıklılıkları halde neden onlar inanmamışlar denilirdi. Demek ki bu sözü geçerli kılan bir değer var. Yalnız başına bu yetmiyor. O zaman la ilahe illallah cennete girer sözü nasıl anlamalıyız? Hep herkes bunu kullanıyor ya. Arkadaş hadis var peygamberin hadisi. Siz inanmıyor musunuz? E, peygamberin hadisine gelene kadar ayette var Allah'a inandık deyin diyor Allah'a inandık sözünü demelerine rağmen ahirete inandık demelerine rağmen bu geçersiz kılınıyor onlar inanmamışlardır deniliyorsa demek ki bu sözü geçerli kılan bir şey var geçersiz kılan bir şey vardır çekse bile ben suyumu içeceğim arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> evet. dakika tamam, Şimdi dille tasdik önde. Ama bu dillen tasdik illa geçersiz değil. Bununla başlar ama bununla yetinilmez. Bu ifadeyi anladın mı Talha? La ilahe illallahla başlar. Allah'a inandınla başlar ama bununla yetinilmez. Bunu anladınız mı? Anladım. Onun için Allah'a inandım sözünden sonra birisi bununla yetinirse sağlanıyor. Bunun lazımları var. Ha bu söz illa mı değersiz? Usame'nin öldürdüğü adam olayını hatırlıyor musunuz? Evet. Usame birisi Müslim'deki iman basında Bukhari'de iman basında geçen Adış Şerif'te Birisi tam Usame o adamı öldürecek, kılıcı kaldırmış, adam La İlahe diyor. Buna rağmen adamı öldürüyor Usame. Olayı biliyor musunuz? Ha, gelip rahatsız oluyor. Allah Resulü'ne bunu anlatınca, Allah Resulü bunu onlar aleyhinde büyütüyor. Sen La İlahe diyen birini mi öldürdün? Usame diyor ki Ey Allah'ın Resulü bunu korkudan dedim. Hakkında o kadar bunu büyüttü ki Allah Resulü keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım, dedi diyor. Usame'nin ifadesi. Usame'nin bu. Keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım. Yine böyle olunca, ey Allah'ın Resulü, korkudan dedi, bari kalbini yazsaydım Yani kalbinin mi yardın ki bildin, diyor. O adam hakikaten, normalde, korkarak dedi, değil mi? Bir adamın tam ensesinde kılıç iniyor, la ilahe illallah dedi. Niye der? Canlı Korkudan da dese o söze bir ihtiram var. Saygı var. Kalbini yarmadın çünkü onu. Hangi kasıtla dediğini bilmiyon. O zaman buradaki hükümle biz duygularla hareket edemeyiz. Nasıl Hislerle var? hareket edemeyiz. Duygumuza göre birisine hüküm veremeyiz. Bizim için ölçü ve kaide önemlidir. Kalbine mi yardan? Hüküm zahire göre kalbini mi yardın? Bari kalbini yarsaydın diyor. Bu söz en azından korkarak da dese onun canını kurtarmaya yeter. Bu, bu sözün değeridir. Ama hiç kimse bu söz sonuna kadar yeterli demek değildir. Bunu anladınız <Gülüyor> Ha, O zaman bizden dille inandım sözü isteniliyor. Ondan sonra Hucurat suresindeki ayeti getiriyoruz. Bunu Türkçe söyleyecek var mı Çağatay? Aklında değil o, hocam. Tabi aklı aklında değilmiş bunun. Yani. E, tevhid değil, niye? Dünya bıktık deniliyor ama değil mi? Yok, dukmadık hocam. Bunu bu aşk kadar dinlediysen bilmen gerekmez mi Necmi? Evet. Türkçesini söyle, o, o curattaki getirdiğiniz delili. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. iman kalbinize yerleşmedi. Zira iman ediyoruz. Allah'a vermek. Zira daha hala iman kalmadı Hı. Güzel. Aynen. Ne dediler münafbedeviler? Biz iman, i̇man ettik, ettik وَقَارِتِ الْاَعْرَبُ اَمَنَّا Dillen dediler mi? Evet. Allah ne diyor? Kul. Muhammed de ki onlara لَمْ تُؤْمُنُونَ Sizin inanmadınız. Adamlardan Allah'a inandık deyin deniliyor. İnandık diyorlar. Allah diyor Muhammed de onlara sizin inanmadınız. Ama وَلَكِنْ قُولُ اَسْلَمًا Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Ne anlama geliyor çocuklar? Siz mümin değilsiniz ama Müslümanız diyebilirsiniz. İslam dairesine girdiniz fakat daha İslam'a... Biz Müslüman, İslam'da iman hep aynı demiyor muyuz bazen? Şarkı, ya, sonra, şarkı, siz şarkı, inanmadınız şarkı. de onlara, daha inanmadınız ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. İnanmadan Müslüman olmak ne anlama gelir talan? İman, <gülüyor> İman, şey. yani. <gülüyor> neden demiyorum bak burada anlamanız gereken şey siz inanmadınız deniliyor biz inandık demelerine rağmen ama müslüman olduk diyebilirsiniz yani neden hocam çünkü çünkü cevahirle ne, ne yapmadılar hiçbir amel yok izaha gitmeyeceksin bu ne anlama gelir tamam, demek ki müslüman. her zaman müslüman olmak yetmiyor mümin de olmak gerekir hem mümin ben de Müslüman. Bak ne diyor Allah? <gülüyor> ya ihhellebine amenu Ya ihhellebine hmm. amenu Vette kullâhe <gülüyor> <gülüyor> hakketu kâfi Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması gerekirse öylece korkun. Vela <gülüyor> temutunla. <gülüyor> <gülüyor> illa vantum muslimun Bak iman edenlere dönüyor şimdi. Ey iman edenler! Allah'ta nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun ve Müslüman olarak ölmeye çalışın. Bak burada da İslam'sız iman hiç sayıyor. Demin, imansız İslam hiç, burada da İslam'sız iman hiç. Ne anladınız çocuklar? İkisimiz. Siz, ha, siz biz dinlemeyin biz dersleri. De Ebu Said İzmir'e gelir misin ders yapmak için? Ulan ne boşuna mazut yakmaya geleyim ben buraya? Benim anlattıklarım fayda vermiyorsa neden çocuklarım? Herkes buraya konuşmuş olmak için, dinlemiş olmak için gelmiyor, değil mi buraya? Yok. Siz herhalde işinizi, gücünüzü bırakıp buraya dinlemiş olmak için gelmiyorsunuz. Ben de size sırf konuşma arzumu tatmin etmek için gelmiyorum. Bu yaptığımız hareketten karşılıklı bir şeyleri verip almamız gerekir. Devamında diyor ki: وَلَمَّ يَتْخِلُ الْا۪يمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Çünkü sizin imanınızın geçersiz sayılış sebebi nedir? Zira daha hala de iman girmemiştir. O zaman tasdik neylenmiş? Kalplendir. Dillen ve kalplendir. Azalara geldiğinizde, azalarla tasdik, bu ne anlamda? İbn-i Kayyum'un derdi örneği var mı derslerden? Hadi Necmi. Yangınla ilgili mi hocam? Bu meseleyi edelim. en güzel anlatan İbn-i Kayın'dır Nedir oğlan Cafer? Gel Sen mi? gelme, haftalık derslere biraz o geliyor. Abdülhalim? Nerede o Gazi nerede? Esas çarpılacak birisi var. <gülüyor> ha? <gülüyor> tamam. İbn-i Kayın'ın derdi örnek Devam edeyim mi öyle? Sen de bak şimdi bu kadar mı çalışıyor kalitinden? <gülüyor> İbni Kayim diyor ki, siz bir mecliste oturur olsanız, birisi de dışarıdan gelse şu kapıda, önceden hepimizin tanıdığı, güvendiğimiz dürüst doğru sözlü birisi, cemaat, şu içinde bulunduğunuz bina yanıyor, deser. Bir desem, emin birisisin, yalan söylemeyen dürüst birisisin desek ona. Yine olduğumuz yerde oturmaya kalksak, devam etsek, ne demek o? Adamın dürüstlüğünü kabul ediyoruz. Doğru sözlülüğünü kabul ediyoruz. Söylediği sözün de doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ha? Ne yapmak gerekir? Adamın söylediği kaçmak gerekir. O sözün gereğine buradan kaçmak. Muhammed'e inanıyoruz. Getirdiği de doğru. Sen Muhammed'in dediğini yapma, cehennem ateşinden kurtulamazsın. Nedir? O sözün gereğiyle hareket etmek lazım. Ha, Muhammed'e inanıyorum sözü Yahudilerle Hristiyanlardan, Mekkelilerden farklı mı? Ama bize ne öğretildi? Yahudiler Muhammed'e inanmadı. Doğru mu? Yalan. Kur'an diyor ki Yahudiler, Hristiyanlar Muhammed'i oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Neyse Muhammed Abdullah'ın, o da Abdülmuttalib'im o da Kureyş'ten falan diye ne beni mi biliyorlardı? Muhammed'in Nebi olduğunu Muhammed'in Nebi olduğunu biliyorlardı. Ama tek itirazları neydi? Neden beni İsrail'den birine değil de okuma yazma bilmeyen bir topluluktan birisine verildi? Yahudiler soru soruyorlar, Bukhari Müslüm'de, iman bahsinde, cennet ehlinin yiyeceğini, çocuğun ana karnındaki, jendalindeki oluşumunu hatırladınız mı? Evet. Bunu sana kim haber verdi diyorlar. Siz sorduğunuzda ben bunu bilmiyordum. Bana namus, Cibril haber verdi. O olmasaydı o bizim düşmanı mıdır? Kur'an'ı okuduysanız, evet. Yahudilerin bir Cibril Mikail düşmanlığı var. Süleyman. Evet, bu da burada bitsin.